Vadideki Zambak birinci bölüm Yazan Honoré de Balzac Bu bölümde oynayan sanatçılar Felix Metin Serezli Kontes Samiye Hün Henriette Nedret Güvenç Şesel Ulvi Uraz Kont İbrahim deniz Madlen Birsen Kaplangı Şimdi O günleri hatırlıyorum da Yüreğimin derinliklerindeki Aynı sızıyı yeniden duyuyorum bir üvey evlatmışım gibi önce bir süt kayıtsız ellerine bırakılmıştım. Sonra Paris'ine baş döndürücü uğultusu içinde okul adı altında bir mahpus hayatı yaşadım. Annem ve babam benimle ilgilenmek sorumunu duymadılar. Çocuk vücudumun üstünde bir hayli yaşlanmış düşüncelerim vardı. Okulu bitirdikten sonra turdaki şatomuza dönünce kendimi kendi evimde değil bir misafirlikte sanıyordum yıllarca özlemine duyduğum annemin yüzü hemen hiç görmediğim ve yeni tanıştığım bir yabancının yüzüydü sanki ne yapıyorsunuz orada Felix Yıldızlara bakıyorum anne sizin yaşınızda bir insan yıldızlara bakmamalı Artık yirmi yaşınızı birkaç ay geçmiş bulunuyorsunuz. Paris'teki okulunuzda astronomi öğrendiniz mi bari? Biraz. Okuldayken de geceleri yatakhanenin penceresinden yıldızlara bakardım. Bakmamalıydınız. Yıldızlara bakmak insanı bencil eder. Oysa babanız sizi bu eğiliminizden kurtarmak için Paris'e göndermiştir. Bencil olduğumu sanmıyorum anne. Tersiyle çevremdeki her şey gibi yıldızları da sevmiştim. <gülüyor> sizi bir türlü anlamıyorum Felix... Yarın akşamki baloya hazırlanacağınız yerde Oturmuş yıldızları seyrediyorsunuz Biliyorsunuz ki Anglum Dukası şerefine verilen baloda Ailemizi siz temsil edeceksiniz Bugüne kadar hiçbir baloya gitmemiştim Bundan sonra da gitmemeniz için bir sebep değil bu Biliyorsunuz ki babanız ve abiniz burada değil Ailemizin de burbonların dönüşü şerefine verilen bu baloya katılması gerek İyi ama giyecek elbisem de yok Terziler yarın akşama kadar size mavi bir elbise hazırlayacaklar. Babanızın yeleklerinden birini alırsınız. Bol gelmez mi? Uydurursunuz. Terziler size yardım ederler. Ya ayakkabı, çorap? Size gereken şeyleri satın alması için kahiye emir verdim. Dans etmesini de bilmiyorum. Paris'te ne öğrendiniz öyleyse? Sadece yıldızlara bakmasın ama. Biraz daha fazla belki. Düşünmeyi ve özlemeydi. 20 yaşımızı doldurduğunuz halde görüyorum ki hala büyümemişsiniz. Yarın akşam bir pot kırmamanız için yalnızdan ayrılmayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> ah, Bir yerin acele mı? mi? Can, asla <gülüyor> Başlayın be siya Lütufkarsınız madem <gülüyor> Kim bu kadın anne Hangi kadın Ayağıma bastığı için özür dileyen şu güzel kadın Kabahat senin Pistin yanında dikilmiş duruyordun Çabuk ol Şimdi Angulem Duka'sına takdim edileceğiz Hayatımın kadınına rastladığımı unutulmaz balodan birkaç gün sonra Annem sağlığımın düzelmesi için beni Monsieur Döşe Köşkü'ne yolladı Meçhul sevgilimin adını bile bilmiyordum Kaldı ki onu nasıl tarif edebilir ve kime açılabilirdim Aşkın başlangıcında genç gönülleri kaplayan nedenleri ve meçhul korkuları Utangaç mizacım daha da arttırıyor ve beni aşkın sonsuzluğuna çeken bir hüzne sürüklüyordu Yepyeni bir ruh ...kanatları renklerle parlayan bir ruh... ...gizlendiği örtüleri parçalamıştı. Kendisini bütün çocukluğum boyunca... ...bıkıp usanmadan seyrettiğim o eski yıldız... ...mavi steplerden düşmüş... ...ve bütün ışıklarıyla... ...bir kadın biçiminde belirmişti. O mavi yıldızın... ...tur dolaylarında olması gerektiğini düşündüğüm için... ...onunla aynı havayı... ...teneffüs edebilmek umuduyla... ...o uzun vadi yolunu yaya yürümüştüm. Mesude Şesel... ...beni yolun yarısında karşıladı... Siz misiniz Felix Evet benim benimmiş Nasıl yayamıyordunuz? Yürümek hoşuma gidiyordu Anneniz sağlığınızla ilgilenmemi benden rica etmişti Öyle anlaşılıyor ki bunu yapabilmem biraz büyük olacak Sizi yormayacağımı umuyorum <gülüyor> Zekisiniz delikanlı Zekanın bulunduğu yerde çözümlenemeyecek Hiçbir sorun var namaz Yoruldunuz mu çok <gülüyor> Yorulmayacağımı sanmıştım ama Evet yorulmuşum Bilmek de sizi nasıl dinlendirmek gel şu köşke gide Yol üstündeki şu güzel köşke mi? Kapısının üstünde sarı bir zambak var Evet, Altında o sarı da... zambak Tanrı kralımızı korusun yazılı Ha, o evet O sarı zambak Konta Morsof'un armasıydı. Madame de Morsof da pek sever bir ev sahibidir Madame de Morsof mu? Evet Tura gider mi hiç? Gitmez Ama son günlerde Angulam için verilen balıya gittiğini sanıyorum Oh O <Gülüyor> Güzel omuzları olan kadın <gülüyor> Trende güzel omuzları olan Pek çok kadın vardır delikanlı. Eğer cinsinin çiçeği olan bu kadın Dünyanın bir yerinde oturuyorsa O yer buradan başkası olamaz Öyle mi dersiniz Genç olmak gerçekten büyük bir mutluluk Hı. Sizi gördükten sonra bu gerçeği daha iyi anlamaya başladım Ha İşte bu adam de Morsof'ta gezintiden dönüyor Bakın bakalım o güzel omuzlar bunlar mı oh. Evet o. Oh. Talihesiniz çocuğum sizin yerinizde olmak isterdim Aa ne oluyor ağlıyor musunuz? Bağışlayımız Silin gözyaşlarınızı Böyle duyguluklar Soylular çevresinde hafiflik sayılır Kendinize gelin Sizi ona tanıtacağım Yanındaki çocuk kim? Kızı Kontes iyi bir annedir kızını da pek sever Ama bir anneden çok bir ablayı andırır Kontem Orsov çocuk denecek bir yaşta evlenmiştir Conte Morsof Turen'deki tarihsel bir ailenin temsilcisidir. Ailesinin ünü 11. Louis çağında başlar. Ama şu gördüğünüz sarızan bak armalı şato... lonance sur olan karısınındır. Salam artık geldiler. Günaydın Mesut Osset. Günaydın adamla kontes. Ne güzel bir sabah değil mi? Evet, adam güzel bir sabah. Size takdim edilmek şerefini kendisinden esirgememenizi dileyeceğim konuğum da... Bu sabahın güzelliğine kapılmış Turdan yaya olarak yola çıkmış <gülüyor> Ne diyorsunuz turdan buraya kadar yürümek olacak şey değil <gülüyor> <gülüyor> Gençlik pek kutsal bir çılgınlık durmadan <gülüyor> Kim bilir ne kadar yorulmuşsunuzdur mesiye. Şimdi bütün yorgunluğumu unutmama rağmen İtiraf etmeliyim ki bir hayli yorulmuştum madame <gülüyor> Güzel vadimizin konukseverliğinden kuşkulanmamalısınız monsieur e, Beraberce yemek zevkini bize lütfedersiniz şüphesiz Pek naziksiniz madam ama kalmak güç olacak madame de bizi bekliyor <gülüyor> Siz bütün günler için onunsunuz kaldı ki kendisine haber gönderebiliriz Yalnız mı? Hayır yanında monsieur de Kelly var Madame de şösel, sayın rahibimiz Keli'nin şefkat dolu sözlerinden yararlanacağına göre yemeğe rahatlıkla kalabilirsiniz Bakın işte kocam da dönüyor Umarım ki onu kırmazsınız. Sizin her diliniz benim için emirdir, madam. E, Konte sağlığı nasıl? E, daha iyi. Günaydın baylar. Günaydın. Günaydın. nerede bıraktınız? E, gezin diye çıkmak istemedi. Bakın müsüdöşeselin konuğu türden yaya gelmiş. Ben de bizimle birlikte yemek lutfunda bulunur erse pek sevineceğimizi söyledim. Türden yaya mı gelmiş? Evet gençsiniz. Ama ihtiyasızlık etmişiniz meşhur küçük oldur. Tanıştığıma sevindim Yorucu bir tahsil hayatı Sağlığını yıpratmış Bir süre burada dinlenecek Of. Öğretim ve eğitim sistemimiz Çocuklar için gerçekten dehşet verici Gereksiz bir takım bilimlerle Körpe beyinleri vaktinden önce yıpratıyorlar Vadimizin havası Sağlığınızı kısa bir sürede kazandıracaktır Mesifelik Burada dinlenirsiniz delikanlı Üzerinizden geçmiş olan düşünce çağı altında Ezilmişsinizdir Gittikçe yoğunlaşan bu öğretim sistemi Sağlığımızı bozacak olursa Bizler için berbat bir yüzyıl hazırlıyor demektir E ee, buyurun Karnımız acıktır diyeyim Öylesine mutluydum ki Fransa Fransa benim güzel Fransam diye bağırdım kendi kendime Çocukluğumdan beri seyrine doyamadığım o parlak yıldızı bulmuştum sonunda Mavi steplerden düşen o sarı yıldız Uçsuz bucaksız Turen Vadisi'nin muhteşem bir şatosunda sarı bir zambaktı artık Binbir bahane icat ederek her fırsatta koştuğum Kloşkurt şatosunun kapısındaki armada Sarı bir zambak değil onun güzel ve mahsun yüzünü görüyordum İçim ferahlık ve mutlulukla doluyordu Aşk bu değilse eğer başka ne olabilirdi ki? İzlediğiniz için teşekkür Nasılsınız Mesir de İyiyim. Bu sıcakta dolaştığınıza göre kırları seviyorsunuz herhalde. Beni buraya açık havada yaşamak için gönderdiler. Öyleyse gelin çavdarların biçilişini gör Sevinçle gelirim ama açıklamalıyım ki inanamayacağınız kadar bilgisizim bu konuda Ne çavdarı buğdaydan ayırabilirim Ne de kavak ağacını bir başka ağaçtan Ne toprağa Ne de ekinleri tanıttılar bana Gelin öyleyse Mesut Şesel'in yanında hiçbir şey öğrenemezsiniz O oh, kahyasının hesaplarına bakmaktan Başka bir şeyle uğraşmayan pek sayın bir kişidir <gülüyor> <gülüyor> Baba. Ne var ne oluyor Beni de beraber götürmez misiniz Oo, Çok sıcak yorulursun Yorulmam Çavdalların biçilişini görmek istiyorum Jack Annemle beraber mermer kanepede oturuyorlardı İşte geliyorlar Mermer kanepede mi Şu kadınlar ne ihtiyatsız yaratıklardır Bilemezsiniz Felix Boğazda ağrıyan bir çocuğu Derenin rutubetine karşı taştan bir yerde oturtmak Ama taş sıcaktan yanıyordu baba <gülüyor> Küçük de olsalar kadınlar her zaman haklı çıkmak isterler Gel Jack Babam seni hasta sanıyor Ona iyileşmiş olduğunu göster Günaydın Günaydın madam. Ne kadar ihtiyatsızsınız Çocukları taş bir sıraya oturtmuşsunuz Üzülmeyin dostum Jack bu akşam çok iyi uyudu e insan bu kadar hastalıklı çocuklar meydana getirince Onlara bakmasını da bilmedi değil mi ya, e, Yukarıda sıcaktan boğuluyorlardı Serin hava sağlıklarına daha iyi geliyor Gezintimizi başka bir güne bırakabiliriz mi silikon Hayır gidelim Ben bu çocukların sağlık için hayatımı vermeye hazırım Ama artık bu gibi hastalıklarına da alışmış buluyorum Üzülmenize hiçbir sebep yok dostum Jack bir gece önce hemen hiç uyuyamadı Sinirli bir çocuk Kötü bir düşle görmüş olabilir Hepsi bundan ibaret Ben kendisini uyutmak için sabaha kadar başından ayrılmadım Ona masallar anlattım Doktoru göndereyim mi? Ya e, hayır hayır kızım yok. Çavdarlarınızın başına gidin. Biliyorsunuz ya siz orada olmayınca ortakçılar ekin demetlerimizi kaldırılmadan yabancı işçileri tarlaya sokuyorlar. <gülüyor> İlk tarım dersimi alıyorum Madam. Ya iyi bir okuldasınız mesiye. Evet. Kroskurt şatosunda görebileceklerini Frapel şatosunda göremezdiler. Frapel değerli bir gümüş takımdır. Kroskurt ise eşsiz inciler saklayan bir kutu. Öyledir ama bizim olmadan önce burası pek bakımsızdı. Kloşgur'dan hoşlandığınızı sevinçle görüyorum mesje. Paris'te gecelerimi okulun yatakhanesinden parlak bir yıldıza bakmakla geçirirdim madem. Kloşgur'da bu yıldızı buldu. Neymiş o yıldız? Armanızın üstüne oyulmuş o sarı zambak. Geceler boyunca bakmaya doyamadığım o parlak yıldızın aynı. İşte benim hayatım Felix. Ne kadar doğru söylediniz. Sarı bir zambak ve uçsuz bucaksız çaldar tarlaların. Yanlış anlamamanızı rica ederim Ahriyet Bundan hiçbir zaman yakınmadım Buraya ne hoş kokular geliyor Burada ne güzel ışık oyunları var Bu işlenmemiş toprağın benim olmasını isterdim Ellerimle kazarak hazineler bulurdum onda Ruhun yaprak gölgeleri içinde yıkandığı şu nehrin kıvrılışını daima görmek için nelere katlanmazdım Burası sizin için bir kraç topraksa eğer Benim için gerçek bir cennet <gülüyor> Şiir yazmayı seviyorsunuz herhalde delikanlı <gülüyor> Hiç yazmadım ama artık yazabilirim sanıyorum. Ancak sizin olmasını istediğiniz bu toprak taşıdığınız ada layık bir yer değil. Duyuyor musunuz? İşte, işte azayın çanları çalmaya başladı. Hangi çanlar baba? Ben duymuyorum. Sağır mısın sen? Çan sesleri beynimin içinde oluyor. Sakin ol dostum. Oo, tanrım bu ne korkunç gürültü. İsterseniz dönelim de evde bir tavla oynayalım. Zarların gürültüsü çan seslerini unutturur. Sus dur. Sus dur artık sus aman. Elini bana ver. Susturun. Size koluna girilmesine de müdahale ederiz. Evet. Sus dur. Sus dur. Mesude morsof uyuyor Böyle zamanlarda kendisine içinde birkaç haşhaş eritilmiş su veririm Geçirdiği sinir buhranları Böyle basit bir ilaçla hemen düzelecek kadar seyrektir Monsieur, Kötü bir tesadüf Şimdiye kadar herkesten titizlikle saklanmış olan Bir sırrı avuçlarınıza verdi Bu sahneyi kalbinize gömmeyi bana vaat ediniz Sizden rica ederim Bunu benim için yapacaksınız Ant içmenizi isteyecek değilim Şerefli bir insanın sözü yeter Gerekli olmadığı halde bu sözü almış bulunuyorsunuz madem Gençliğinde çektiği acıların sonuçlarına bakarak Mesut Morsoff'u yanlış tanımanızı istemem Yarın söylediklerini tamamen unutmuş olacaktır Onu gayet nazik ve her zamanki gibi dost bulacaksınız Kontu haklı çıkarmaktan vazgeçiniz madem Mesut morsufu hemen iyileştirerek mutluluğunuzu sağlamak için Kendimi öldürmem gerekseydi bunu hiç düşünmeden yapardım Size hayatımı verebilirim ama... Vicdanımı veremem Bu vicdanı dinlemeyebilirim ama konuşmasına da engel olamam Vicdanım mescid mor Morsof'un Susunuz bir... Yalvarırım Gene de anlıyorum sizi e, Kont şımarık bir çocuk gibi sinirlidir Bu buhran uzun aralıklarla Özellikle sıcak yaz aylarında başına gelir Savaşta böylesine hasta düşmeseydi Hiç kuşkum yok ki Yurdunun şerefi olurdu Bunu biliyorum Ruhumu okuyorsunuz Böylesine bir gücü nereden aldınız Aşkımdan madem Susunuz Yalvarırım susunuz O kadar çok yönden birleşiyoruz ki Acıyı da sevinci de derinlemesine duyabilen bir mutlu azınlıktanız Anlaşmalar içinde ise sonsuz bir mutluluk duyuyoruz Acısız ve sevinçsiz kaldığımız durgun anlarımızda da içimizde kendi kendine çalıp konuşan bir ork var Sükut içinde kaybolup giden seslere aşinayız sizi evimize kadar getiren ne türlü bir güçtür Tanrı bana yardım etmek Beni eşsiz bir dostlukla korumak mı istiyor Öyle sanıyorum ki Tanrı sevenleri ve sevilenleri korur Sevmek ve sevilmek Boşluğa ve hiçliğe karşı çıkan en güçlü direniştir Duygululuk Tanrısızlığı yener <gülüyor> Bu kadar genç olduğunuz halde bunları nasıl bilebiliyorsunuz Biliyorum madem Çünkü çocukluğum uzun bir yalnızlıktır ya, Çocukluğumuz da aynıymış meğer Öyleyse acı çekmekte de yalnız değilmişiz. Burada birbirimizi bulmadan önce aynı alemden yola çıkmışız. Yalnız buraya siz doğudan geldiniz, bense batıdan. Doğu size, batı da bana olsun. Siz bahtiyar olacaksınız. Çünkü erkekler hayatlarını kendileri yaparlar. Biz kadınlarsa ömrümüz sonsuza kadar belirlenmiştir. Kadın bu ağır zincire... ...Erdem'in ta kendisi olan altın bir mühürle bağlıdır... Ve hiçbir güç bu zinciri kıramaz Felix Ah oh Felix Beni anlıyorsunuz değil mi? Güçsüzlüğe karşı çıkacak gücüm yok benim Güçsüzlük ve çocukluk beni her zaman yenebilir Güçlülere bütün varlığımla karşı koyabilirim ama kendilerine acıdığım kimselere karşı güçsüzüm Eğer Madden'i kurtarmak için ona acı çektirmek gerekseydi Onunla birlikte ölürdüm de yapamazdım Acımak bütün varlığımı gevşetir, sinirlerimi dondurur oh, Tükenen gücümü yeniden canlandıramadığım için neredeyse öleceğim Monsieur de Morsov beni öldürmüş olacak Ve bu yüzden kendisi de ölecek Neden bir ay için Kroşkurt'tan ayrılmıyorsunuz? Yapamam Çocuklarınızla birlikte bir deniz kıyısına gitmelisiniz Önce eğer buradan ayrılırsam Mesude Morsov kendisini çöllerde kaybolmuş sanacaktır Onun darlığında erkekle hasta birbirine karışmaktadır Kaldı ki haksız da olmayacaktır Burada ben olmazsam her iş alt üst olur Jak'ın öğretmeni, maddenin mürebiyesi benim Hem kahya hem müdürüm <gülüyor> Bir toprağa işletmenin ne yorucu incelikleri olduğunu anlamanız için Kloşkur'da bir ay kalmanız gerekir Para olarak gelirimiz pek azdır Çiftliklerimizi yarıcılıkla işletiyoruz Bu ise her zaman kontrol istiyor e Bu işleri hiç değilse bir ay için Mesude Morsov yapabilir Onun nasıl bir buhranla yatağa serildiğini gördünüz Ben burada olmazsam bu buhranlar daha da sıklaşabilir Toprağımızın ürünlerini kendimiz satmalıyız ya, Görüyorsunuz ki kurşun yağmurluklar çatımıza ne kadar bağlıysa Ben de Kloşkur'da o kadar bağlıyım Size karşı içimde hiçbir gizli şey bırakmadım Felix Turenliler kloşkurdun acılarını ve sırlarını bilmezler Oysa siz bütün bunları öğrenmiş bulunuyorsunuz Meğer ben hiçbir zaman acı çekmemişim Bu duyduklarınız hayatı düşlerinizin size umdurduğu gibi değil Gerçekte yaşandığı gibi gösterecek Herkesin kendine göre kusurları ve üstünlükleri vardır Eğer ele açık bir adama varmış olsaydım belki de beni yoksulluğa sürüklerdi eğer ateşli bir delikanlıya verilmiş olsaydım Belki de kıskançlıktan ölürdüm Oysa Mesudü Morsof beni ne kadar sevebilmesi mümkünse o kadar sever İnanın bana Felix Aşkla dolu bir hayat O dünyasal çarkın yasalarında pek kural dışıdır Her çiçek ölür Büyük sevinçlerin umutlu yarınları olsa bile Bu yarınlar o sevinçleri küllendirir Büyütüyorsunuz Yoo, inanın ki Mutlu yarınların umudu olmasaydı nasıl yaşayabilirdi insan İşte benim gibi yaşardı Şu yeşil ısırgan otuna bakın Güneş ayağının dibine kadar geldiği halde onu kavramıyor Gerçek hayat acı bir serüvendir Ender gülümsemeler görünmez değil ama nelerle ödenir bilseniz Eğer benim acılarım ailemin mutluluğunu sağlayabiliyorsa Bunlara acılarım demek doğru olur mu? Evet doğru olur ama bahçelerinizdeki meyvanın tadını tatmak için kendi acıların nasıl bana gerekmişse... ...bu acılar da öylece gereklidir. Ana olan kadınlar duydukları zevkten çok yaktıkları fedakarlıklarla mutlanır. Kadınlar sadece ana değildirler. Mesud'e Morsov'un ihtiyarlığının benim sayemde ışıklanmayacağını kim söyleyebilir? Şüphesiz ışıklanacaktır. Fakat sizin ihtiyarlığınızın büsbütün kararması bağısına. Bakın birbirimize hangi yollardan yürüyüp geldik? ...hangi çekim bizi iki sıra dağ arasından bu tatlı suyun kaynağına geçirip ulaştırdı. İşte öyle bir eşiğin önünde bulunuyoruz ki... ...sevinç çığlıklarıyla dünyayı bağışlayacak bize. Kaderin birleştirdiğini kim çözebilmiş ki? Sözünü ettiğimiz geçmiş acılarımız... ...güneşlerin en güzelince filizlenmek üzere çiftçinin bol bol serttiği tohumdur. Yeşerecek her filizi birer birer almak için beraberce koşmayacak mıyız... Bana bir şey söyleyin yoksa bir daha Kroşkur'da gelmem Aşk sözünü işitmekten beni korudunuz Teşekkür ederim Ama bilmediğim Asla bilmeyeceğim duygulardan söz açtınız Siz bir çocuksunuz Felix Gene de bağışlıyorum sizi Lakin bu son olmalı Gönlümün analıkla dolu olduğunu unutmamalısınız Mesudü Morsof'u bir güven duygusuyla Ne de sonsuz mutlulukları bezirgence hesap ederek sevdim Hayır ona kopmaz bir bağla bağlayayım. Evlenmeye zorlanmış değilim, kendim istedim. Evliliğimi gerçekleştiren talihsizliklere karşı duyduğum yakınlık oldu. Hayır, hayır. Bir ananın sütüne acı katmayın. Size anlattıklarım bütün şefkatimle sarmam gereken bu üç çocuğu yeterince açıklamış olmalıdır. Eğer bu üç çocuğa saygı göstermezseniz size haber vereyim ki bu evin kapıları yüzünüze kapanacaktır. Saf dostluklara inandığım için suçlu olabilirim ama Hiçbir zaman analık görevimde hata etmem Bir dost istemiştim Herkesin olan rahip yerine sadece benim olan bir dost Sıcak sesiyle beni azarlasa bile Gene de beni dinleyecek, anlayacak bir dost Hapsetmekte devam edersem Beni boğabilecek çığlıklarımı Gereğinde kendisini haykırabileceğim bir dost Ölümüyle üst bütün kimsesiz kaldığım Teyzemin yerini tutabilecek bir dost Ay ışığıyla aydınlanan iki büyük gözyaşı... ...güzel gözlerinden süzüldü, yanaklarından indi. Onları düşmeden almak için elimi uzattım... ...ve on yıllık gizli ağlamaların... ...boşuna harcanmış duyguların... ...aralıksız ve yorucu çabaların... ...sürekli korkuların... ...ve kadın cinsinin en yüksek kahramanlığını gösteren... ...bu sözlerin heyecana boğduğu dindarca bir özlem içinde... Bu sıcak gözyaşlarını içtim Ey anriyetim Bu dünya üstünde parlayacak olan en temiz aşkı sana vakfediyorum İşte aşkın ilk ve kutsal ayini Şimdi de ruhunuzla birleşiyorum bu gözyaşlarını içmekten duyduğum mutluluğu bana dünyada hangi kadın verebilirdi? Umutsuzca sevmek de bir bahtiyarlıktır Benim için acılara mal olacak bu anlaşmayı duraksamadan kabul ediyorum İçimde hiçbir düşünce ve hesap bulunmaksızın size benliğimi veriyorum Nasıl olmamı isterseniz öyle olacağım Bizi bağlayan bağları daha da sıkmaya hiçbir zaman kalkışmayacaksınız değil mi? Asla ama herhalde bana hakkım olandan daima daha eksiğini vereceksiniz. İlk davranışınız bir güvensizlik mi olmalıydı? Hayır. İlk davranışım saf ve derin bir hazdır. Dinleyin beni. Sizden bir isim istiyorum. Birbirimize vakfettiğimiz duygu gibi kimseye ait olmayacak olan bir isim. Oh, çok şey istiyorsunuz. Mesud'un Marsof bana planş der. Dünyada benim için tek insan... En çok sevmiş olduğum topulmaya layık teyzemse Harriyet derdi Sizin için de yeniden Harriyet olacağım <Gülüyor> Çok ama pek çok mutluyum Dostum ilk adımda yolun sonunda varmakla hata etmediniz mi? Temiz bir yürekle sunulmuş bir bardağı ilk yudumda tükettiniz Gerçek bir duygu paylaşılmaz Ya vardır ya da yoktur Her söylediğiniz benim için kutsaldır Mesut Morsov son derece dürüst ve onurlu bir insandır Onu nöbet halinde gördüğünüz için Bir süre sizden kaçacak İzimi şu birkaç gün Kloşkur'da dönmeyin Ama Sizi görmeden ve işitmeden birkaç gün Ya bana söyleyeceğiniz sözlere bu sıcaklığı Hiçbir zaman katmayın <Gülüyor> Adam söz verdim Siz nasıl isterseniz öyle olacağım Geç oldu Ayrılalım artık Elinizi öpebilir miyim? Bu eli ancak size vereceğim zaman alınız Davranışlarımda hür olmalıyım Yoksa buyrunuza bağlı yaratık bir olurum ki Bunu hiçbir zaman istemem Hoşçakal Durun durun Doğrusu bu gece iyi davrandınız dostum Geleceğimi kurtardınız Alın Elimi öpebilirsiniz Dargın değiliz ya Felix Dargın mı? Ne demek istediğinizi anlamadım Mesir Lokont Neden dargın olalım? Şey eğer bazı uygunsuz davranışlarım olduysa Bunu ihtiyar arkadaşınıza bağışlarsınız Ben bazı işlerimi bitirmek için Tura gitmek zorundayım Kulaş kurdu ihmal etmemenizi rica ederim ha, Size sormayı düşündüğüm bir şey Az kaldı unutuyordum. Ünlü diplomat Van yakınlığınız var mı? Evet abimdir Öyle mi? Bunu öğrendiğime çok sevindim doğrusu. E şimdilik hoşça kalın Aziz dostum. Hoşça kal Blanche. Güle güle gidin, kendinize iyi bakın olmaz mı? Bana ben... öylesine şefkat gösteriyorsunuz ki Blanche. Doğrusu bundan övünmem mi gerek, yerinmem mi bir türlü kestiremiyorum. Sadece kabul etmekle yetinin. Elaş. Evet hoşça kal. Neniz ver Felix, heyecanlı görünüyorsunuz. Sizin için pek hayırlı şeyler işittim. Babamın servet ve mevkiine yeniden kavuştuğunu işitmiş olmalısınız. Ama neden heyecanlısınız? Çok seven her insan gibi bir takım belirsiz korkular duyuyorum. Acaba şimdi huzurunda bulunduğum Fransa'nın en önemli kadınlarından biri olan Lonnancourt düşesi benimle dostluğuna devam edebilecek Ah oh, Bu nasıl söz? Hele bir daha böyle bir şey düşünün. Sizi küçümsemekle kalmam ebediyen unuturum. Teşekkür ederim Henriette. Evet ben her zaman için sizin Henriette'inizim. Siz de her zaman için benim teyzemsiniz <gülüyor> Sizi teyzeniz gibi sevmek ve teyzeniz gibi sevilmek benim için ne büyük bir bahtiyarlıktır Ne demezsiniz? yaptığımız ne bildiğimiz ne de dilediğimiz yasalardan yararlandık Ne dilencilik ne de gözlülük ettik Mesud'u Morsof'un Kloşkur'dan ayrılmayacağını biliyorsunuz değil mi? Kralın hasta alayı komutanlığını reddetmesini söyledim Niçin yaptınız bunu? Sağlığı el vermezdi. Bu zorunlu alçak gönüllülük küçük yakımıza yararlı oldu Kral bizim reddettiğimiz mevki ileride oğlumuza bağışlayacağını söylemiş Jacques iki hanedanı Le Nancour'larla Morsof'ları temsil edecek Ben yükselme tutkusunu ancak onun hesabına duyabilirim Duyduğum kuşkular da bu yüzden çoğalıyor Jacques'ın hem yaşaması hem de adına layık olması gerek İşte birbiriyle çarpışan iki zorunluluk. Üzülmeyin ikisi de olacak Jacques'ı Paris'te okutmak gerekecek o kocaman kentte onu hangi dosta emanet edebilirim ki? Aziz dostum Alnınızı ve gözlerinizi gören her insan Sizin yükseklerde yaşaması gereken kuşlardan olduğunuzu anlar O yükseklerde uçmaya hazırlanın Yakımızı da himaye edin Neler söylüyorsunuz? Sizin yanınızdan ayrılmam mümkün mü? Teyzem her zaman benim yanımda değildi ki Gidin Paris'e Babanızın nüfuzuna bizim nüfuzumuzu da katın Gücünüzün fazlasını soylu bir tutkuya yöneltin Bana yükselme tutkusuyla yeni bir sevgili bulmak istediğinizi anlıyorum Tamamıyla size ait olmak için buna ihtiyacım yok Hayır buradaki itaatime karşılık oradaki lütuflarla mükafatlandırılmak istemiyorum Belki gidebilirim ama kendi kendime kendi gücümle büyümek üzere <gülüyor> Çocukluk Kendimi size adadım ben Bunu bilerek düşünerek ve isteyerek yaptım Hiçbir zaman koparılmayacak bağlarla bağlandım sizi umutsuzca ve tam bir özgelikle seveceğim Evet İnsanın tanrıya yaptığını size yapacağım Bunun böyle olmasını siz istemediniz mi? Bir papaz okuluna girip rahip olacağım ve Jack'ı yetiştireceğim ya. Bir erkeği saran ve beni de bir kez yenmiş olan o çılgın isteklerden Hiçbirini düşünüp korkmayınız madem Kendimi alevde yakacak ve sizi tertemiz kılacağım ya Felix dostum Mutluluğunuza bir gün engel olabilecek bağlarla kendinizi bağlamayın Beni vicdan acısından öldürmek mi istiyorsunuz? Hayatı yargılamak için hayatın çetinliklerini bekleyin Bunu sizden ben istiyorum Gerekirse emrediyorum Ne kiliseyle ne de bir kadınla evleneceksiniz 21 yaşındasınız Geleceğin size neler hazırladığını bile doğru dürüst bilmiyorsunuz Tanrım sizi tanımamış mıyım yoksa? Bir ruhu tanımak için iki ay yeter sanmıştım Düşündüğünüz nedir Yardımımı kabul edin yükselin Düşündüğümün ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz Kızım maddenin tuttuğunuz elini hiçbir zaman bırakmayınız Neler söylüyorsunuz Kızınızla evlenmek mi Asla Bilseydi, bilmem ki beni anlar mıydı Onu kaybetmek benim için ölmek demektir Sırrımı ihtiyar rahibi açtım Günahlarımı bağışlamasını diledim Onu gördüğüm günden beri hayatım sürekli bir ıstırab olmuştu Ve ben bu ıstırabı seviyordum Daha az ana, daha az şerefli bir insan olduğumu hissedince Boşuna bir pişmanlık yüreğimi yakmaya başlamıştı Görevimde kusur etmekten korkarak daima daha çoğunu yapmaya çalıştım. Onu uzaklaştırmalısınız kızım. Yapamam sayın rahip, yapamam. Sizi anlıyorum yavrum, ama yine de yapmalısınız diyeceğim. O benim bütün düşüncemi kapladı. Onu yanından uzaklaştırabilirsem de. Düşüncelerinden uzaklaştıramam ki Düşünceyi önlemek mümkün değildir kızım Ama düşüncenin nedenlerini önlemek mümkündür Düşüncenizden uzaklaştıramadığınızı yalnızdan uzaklaştırmalısınız Günahkarsam eğer düşüncemle de Düşünce Düşünceyle davranış arasında Kendi payıma hiçbir fark görmüyorum Çocuklarınızı düşünün Evet Her üç çocuğumu da Onları düşünmeseydim Böylesine acılara katlanabilir miydim Katlandığım acılarla onlara olan borcumu ödüyorum Ya Tanrı'ya olan borcunuz? Sevmek Tanrı'ya bağlanmak değil midir? Tanrı'ya bağlanmak görevlerinizi yerine getirmekle mümkündür Görevlerimi daha büyük bir titizlikle yerine getiriyorum Öyle sanıyorum ki her çocuğum da Jacques, Madeleine ve kocam benden hoşnutturlar Siz saf ve melekler kadar temizsiniz kızım Bunu ben biliyorum ama sadece benim bilmem yetmez Çevrenizdeki insanların da bundan kuşkulanmamaları gerekir. Onu hiç görmeden düşünürsem her şey mahvolacaktır. Beni kendi kendimden kurtarın. Onun benim yanımda kalmasını ve böylelikle benim de günahsız kalmamı sağlayın. Ona bir gün kızınızı vermeyi kararlaştırmak suretiyle kendisini oğlunuz gibi sevebilirsiniz kızım. <Gülüyor> <gülüyor> tamam Hadi ya. çocuklar Bakalım en güzel salkımı hangimiz bulacağız Bak anne işte en güzelini buldum Ya benimki anne Benim salkımı nasıl buluyorsun? Sevgili <gülüyor> çocuk Sıcağı dikkat et Ama onlardan daha büyük olduğum için en güzel salkımı bulmak bana düşer Yenilmeyi sevmem Aa, Bilmez miyim geline şöyle bakayım <gülüyor> Oo, Ter içindesiniz Felix Aa, Beni gerçekten şımartıyorsunuz <gülüyor> Üçteceksiniz kendinizi ama Anneciğim bak Jack da güzel bir salkım buldu Felix'inkinden daha iri Öyle mi? Yarışa devam öyleyse Hayır çocuklar hayır güneş bir hayli yükseldi eve dönüyoruz Olur mu ama daha yeni başlamıştık Madlen itaat etmeliyiz Evet Felix itaat edeceğinize söz vermiştiniz Ben kendi payıma verdiğim sözü tutuyorum <Gülüyor> Hadi çocuklar gelin <Gülüyor> Hadi <cümle. Gülüyor> Hayır Felix, papazlığınız nasıl mümkün değilse bu da mümkün değildir Kafanızdan bu düşünceler silin Siz Vendesa Viconto, yakın mürebisi olacaksınız ha <gülüyor> Bu sözle ana kalbimi en ince derinliklerine kadar fethediyorsunuz ama Varlığındaki kadın sizi çok sevdiği için Bağlılığınızın kurbanı olmanıza izin vermez Niçin olmasın? Sizden birçok şeyler uman ailenizin yüz karası mı olmak istiyorsunuz? Bu fedakarlığınızın ücreti tamir kabili olmayan bir düşüştür siz ki en büyük mevkiler için yaratılmışsınız Benim en büyük mevkiyim sizin yanınızdadır Henriette ah, Dostum beni böylesine bir yükün altında ezmeye hakkınız yok Saray kadınların himaye eden bir bakışa ne kadar küstahlık Bir söze ne kadar küçümsemen bir selama ne kadar büyük bir hakaret koyabileceklerini tahmin edemezsiniz Siz beni severseniz bütün dünyanın ne önemi var ah, Sizi bir mürebbi olarak görmek istemem Toplumu olduğu gibi kabul etmek zorundasınız Hayatta suçlar işlemeyiniz dostum Bu delice bir aşktır. Hayır aşk değil lütuf ve şefkat Bu delice düşünce benim mizacınız hakkında aydınlatıyor Bu kadar iyi oluşunuzun size her zaman Zararı dokunacaktır Bu andan itibaren size bazı şeyleri Öğretmek hakkını bana vermenizi istiyorum Olaylara benim gözlerimle bakınız Evet köşeme çekilmiş olarak Başarılarınızla övünmek isterim Yakın öğrenimine gelince Bu konuda kendinizi üzmeyin Ona iyi bir ihtiyar rahip buluruz Jacques benim gururumdur Hem artık büyüdü de 11'ine geldi Ama ben hala onu küçücük görüyorum Henriette Size hayatımı vermek isterdim Beni teyzemin sevmiş olduğu gibi sevmeniz Bana hayatınızı vermek değil midir Hayatınızı böylece kabul edişim Beni her an size karşı minnettar ediyor Oh Bunun akışı da artık bitirmeliyim Bir hayli uzadı Bu yorucu işe neden başladığımı Belki de bilmezsiniz Felix Erkekler hayat kavgasına katılarak acılarını unutturlar Günlük çalışmaları onlara avuttur Biz kadınlarınsa bu türlü dayanaklarımız pek azdır Hazin düşüncelerle bunalırken Kocama ve çocuklarıma gülümseyebilmek için elimde böyle bir nakış bulunmalı Yoksa yapamam Bir nakışın koruyuculuğuna sığınmak Evet Felix Gerekirse bir nakışın koruyuculuğuna sığınabilirim Böylelikle düşüncelerimin bitkinliğine eklenen heyecanlardan korurum kendimi Düşüncenin yardımı olmaksızın kendiliğinden işleyen parmaklar bir beşik gibidir. Fırtınaların kasıp kavurduğu ruhlar bu beşikte dinlenir. Acılarımı düzene koyacak bir çeşit met ve cezir. İğneyi batırdığım her noktaya sırlarımı gömüyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Erkeklerin çiçek buketlerine koydukları şeyleri biz kadınlar nakışlarımıza koyarız. Kadın şeytandan esinlenir Yeryüzünde kötülük denen şey olmasaydı Kadınların en uysalı bunu icat eder Evet Blanche, Siz benim canladımsınız Ben sizin yükünüzüm Benden kurtulmak istiyorum Kesin şu mesyeler bizi Bu evde amir benim Ben ne dersem o olacak anladınız mı Hep benim dediğim olacak Sözlerime karşı konmasına dayanamam Hem nasıl karşı koyabilirsiniz ki Kadınlık görevinizi yerine getirmiyorsunuz Beni her türlü mutluluktan yoksun bırakıyorsunuz Nösyö rica ederim Felix Karım olduğunu iddia eden bu kadın ancak sizin olduğu kadar Benimdir Adımı taşır tanrının insanların yasalarından Hiçbirine boyun eğmez Kendisini yalnız bırakmam için beni öteye beriye Yollayarak canımdan bezdirir Hoşuna gitmiyorum Benden nefret ediyor Korkunç bir bencillik içinde benden Kurtulmak istiyorum Yalvarırım yalvarırım yeter artık Daha çok yaşayacak değilim madem benim yüzümden uzun zaman acı çekecek değilsiniz Oo, Başımın çatladığını hissediyorum Çanlar gene başladı Duyuyor musunuz Felix? Evet evet duyuyorum ee, Aza çanları Gittikçe daha büyük gürültüyle çalıyor Of oh, Dayanamıyorum bu çan seslerine Sakin olun Mesul Ökon Neredeyse kesilir Susturun Susturun dayanamayacağım Dayanamayacağım Susturun Evet Aziz Anriyet Sizi her görüşümde yeniden keşfediyor ve daha geniş bir hayata doğuyorum Bir kayaya tırmanırken her adımda yeni bir ufuk gören bir gezgin gibiyim Karşınızda sizi göremeyecek kadar gözlerim kamaşıyor Mutluluğumu sorguya çekemeyecek kadar bahtiyarım Sizinle öylesine doluyum ki artık kendi benliğimi bulamıyorum Şimdiyi yakalamak tutkusu içinde geçmişi hatırlayamıyorum ...bu sürekli kendimden geçişi bilin de ondan doğan suçlarımı bağışlayın. Evet aziz anriyetim, ancak sizin yanınızda görebilir... ...sizin yanınızda duyabilir, sizin yanınızda yaşayabilirim. Dün sizi yeniden tanıdığım zaman ruhumda nasıl sivinç fırtınaları esti bilemezsiniz. Sesiniz ne kadar ahenkliydi. Sesinizin taptığım ahenkinde... Bana en derin düşüncelerinizi bildirerek Tanrısal teselliye ulaştıran bir acının belirsiz yankıları vardı Dün sizin güzelliğinizden daha güzel bir şey Sesinizden daha tatlı olan bir şey Gözlerinizin ışıklarından daha parlak olan bir şey gördüm Henriette Bana ilham ettiğiniz saygı dolu kuşkuyu bıraktım dün Kuşkusuz bir yürekle soluk almaya başlayınca Sizinle beraber soluk almanın ne müstesna bir mutluluk olduğunu da kavradım Bir an içinde göğe ne çok dua yükseldi Tanrı'ya sizi sonsuza kadar bana bırakması için yalvarırken Ölmedimse eğer ne acıdan ne de sevinçten ölünmüyor demektir Dostum, bana bir daha böylesine dokunaklı bir mektup yazmayın Acı sonsuzdur Mutluluğunsa sınırları vardır Siz aşkın cahilisiniz Amriyet Aşkın ta göklerde yansıyıp parlayan mutlulukları vardır İnsan gün olur ki bu mutluluğu haykırmaktan Hiç değilse yazmaktan kendini alıkoyamaz Susun bunları öğrenmek istemiyorum Yanınızda sakin ve bahtiyarım Size bütün düşüncelerimi söyleyebilirim. Bu itimadı sarsmamalısınız. Bir din adamının erdemiyle... ...bir hayat adamının çekiciliğini neden birleştirmeyesiniz? Siz insana bir kadeh zehir bile içirebilirsiniz Henriette. Yalvarırım. Yaralarımı bir dost eliyle kurutmak tadını benden almak mı istiyorsunuz? Acılarımı arttırmayın. Bunların hepsini bilemezsiniz. En gizlileri dayanılması en güç olanlardır. Eğer kadın olsaydınız... Hiçbir şeyi düzeltmediği halde her şeyi düzeltirmiş gibi görünen dikkatlerle karşılaşınca Mağrur bir ruhun nasıl acılarla dolu bir hüzne düştüğünü anlardınız Efendisinin nezaket ve teveccühünü ancak onun hatalarına... Onun suçlarına... Almak. Korkunç bir şey değil mi bu? Sonra bu geçici gücü kullanmayı da bilmiyorum Tökezlemiş düşmanına son vuruşunu yapamayan bir şövalye gibiyim Kendisine saygı göstermeniz gereken adamı yerde görmek onun vuruşlarına hedef olmak için onu kaldırmak. Al çalışına karşı onun duyduğundan daha çok acı duymak. Geçici bir üstünlükten iyi niyetle yararlanırken bile şerefinizden bir şeyler yitirmek. Bu amaçsız ve mutsuz didişmelerle bütün gücünü harcamak. Ve ancak öldürücü darbelere uğrarken saltanat sürmek. Oh! Ölüm bunlardan çok daha iyi. Eğer çocuklarım olmasaydı kendimi hayatın akışına bırakırdım. Ama kimsenin bilmediği bu katlanışı ve cesareti göstermezsem... ...onlar ne olur sonra? Hayat ne türlü bir yük olursa olsun... ...onlar için yaşamam gerek. Bana aşktan söz açıyorsunuz. Aşktan. Dostum. Bütün zayıf insanlar gibi merhametsiz olan bu adama... ...beni hor görmek imkanını verirsem... ...yaşamak gücünü gösterebilir miyim hiç? Tek gücüm lekesizliğimdir. Felix... Erdem'in kutsal suları vardır İnsanın gücü bu sularda tazelenir İnsan bu suların içinde kendisini tanrıya adamış olarak çıkar Dinleyin Henriette Burada geçirilecek ancak bir haftam kaldı ah, İsterim ki Bizden ayrılıyor musunuz? Babamın ne türlü bir karar vereceğini bilmiyorum İşte üç hafta oluyor ki <gülüyor> Günleri saymadım Tam üç hafta oldu Doğru Artık hayata başlamanız gerekiyor bu hayat yolculuğunda size yoldaşlık etmek isterdim Felix <Gülüyor> Çok acı çekenler çok yaşamışlar demektir Bu dünya hakkında müzevi ruhların hiçbir şey bilmediklerini sen miyin? Bir köşede gizlenmiş olanlar dünyayı daha iyi yargılayanlardır Bana izin verin de oğluna ders gösteren bir ana gibi size birkaç şey öğreteyim Felix <Gülüyor> Gideceğiniz gün size çok uzun bir mektup veririm bu mektupta dünya ve insanlar hakkında... ...bu büyük çıkarlar çatışmasında güçlükleri yenmek için... ...kendi halinde bir kadının düşüncelerini bulacaksınız. Ama bu mektubu ancak Paris'te açmayı bana vaat edin. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunlar kadınların yalnızca dolaşmayı sevdikleri küçük yollardır. Bu yolları bana bırakın. Vaat ediyorum. Sizden isteyeceğim bir yemin daha var. Ama bunu hoş göreceğinizi önceden vaat edin. Derhal ediyorum. Bakın hangi salonda olursanız olun Felix... Sakın kumar oynamayın bilin ki hiçbir salonu kural dışı tutmuyorum Hiçbir zaman oynamayacağım Teşekkür ederim Oyunda yitireceğiniz zamanı daha iyi kullanmanız için size çok iyi imkanlar buldum Başkalarının kaybedecekleri yerde siz kazanacaksınız Nasıl? <gülüyor> Bunu mektubumda okuyacaksınız Bütün istediklerinizi şimdiden ve sonsuza kadar kabul ediyorum Sizi yürüdüğünüz yolda içim titreyerek izleyeceğimi bilin Doğru yolda giderseniz ne kadar sevineceğim Şuraya buraya çarparsanız da ne kadar gözyaşı dökeceğim İnanın bana ilgim eşsizdir Siz benim için daima canlı bir rüya olacaksınız Sizi güçlü ve başarılı bahtiyar görmek isterim Siz benim dinim, ışığım Siz benim her şeyim olacaksınız Anriyet Sadece güvenilen bir dostunuz olmak bana yeter Deyeceğim ki o uyuyor Ve ben onun için uyumuyorum her gece yüzünüzü parlak bir yıldızda göreceğim Hangisinde? Sarı bir zambığa andıran yıldızda ah, Öyleyse ben de o yıldızın aracılığıyla size seslenirim Sesinizi daima kulaklarımda duymak benim için ne büyük bir mutluluk Hayattan öğrendiklerimi size verebildimse Sizi dünya tehlikelerine karşı silahlandırabildimse ben de mutluyum Hem böylelikle yasaklanmamış bir ana sevgisinin zevkini tadacağım. Beşinde uyuyan Jack'ın sütünü vermek için zaman zaman uyandırdığım günlerdeki gibi kutsal bir zevk Siz de bu kadar acı çektiğiniz halde o korkunç kolejlerde elde edemediğiniz Ancak biz kadınların size verebileceği hayat bilgileriyle güçlendirilmesi gereken bir çocuk adam değil misiniz? Ah oh, amriye, Benim bu duygularım başarılarınızı etkiler, onları hazırlar ve sağlamlaştırır bir insanın hayat davranışlarının kurallarını çizmek çocuk tarafından anlayışla karşılanmalıdır. Ana bu kuralları çizerken yanılsa bile çocuk onu bağışlar. Bilir ki bütün bu hataların karşılığı bir kendini feda edişle ödenmiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Felix. Buradayım anne Demiden beri seni arıyorum Gel seni Lady Dudley ile tanıştıracağım Lady Dudley ile mi? Evet bunu kendisi istedi Ben de seni bulup getireceğimi söyledim Bu kadar gerekli mi? Kralın katibi olduğun halde Hala bir çocuk gibisin Felix Senden tanışmak istemesi Layık olmadığın derecede Büyük bir şereftir Elize salonlarında herkes onun güzelliğinden söz ediyor biliyorum. Güzelliği bir yana Fransiyi fetheden yeni bir Wellington İngiltere'nin en zengin kadını Hem hiçbiri evlenmemiş bir ailenin çocuğu olarak doğmuş Sonra da İngiltere ayağının en seçkinlerinden bir ihtiyarla evlenmiş Evet Lord ile. <gülüyor> Hadi gel Sevgili Lady İşte oğlum onu size emanet ediyorum Sizinle tanıştığıma pek sevindim monsieur. Ben de öyle madam. Ee, hemen her yerde övüldüğünüzü duydum Kloşkurt şatosunda güzel bir tatil Geçirmişsiniz Evet madem Kloşkurt'ta sağlığımı kazandım Ne kadar iyi Uçsuz bucaksız bir vadi ve saf sarı zambaklar insana birçok şeyler kazandır <Gülüyor> İşte vadettiğim mektup Felix Bu mektubu yazarken geceler boyunca sizi düşündüm Ve bakışlarımızı birleştirmeyi kararlaştırdığımız o parlak sarı yıldızla gözlerinizi gördüm Sizi topluma teslim etmek sizden vazgeçmek değil miydi? Ama ben kendi mutluluğumu başarılı geleceğinize feda edecek kadar çok seviyorum sizi Dilerim ki çevrenizi alacak kadınlar arasında sizi böylesine sevebilecekler de bulunsun sizi yaşadığım sürece izleyeceğim dostum Gizlendiğim köşemden koruyacağım Mevkinizi adınızın yüksekliğiyle hızla eriştirebilmeniz için Dilekte bulunmaktan daha çok bir şeyler yapabildiğime kendimi inandırmak istiyorum Hayatınıza gizlice katılmak kendime verebileceğim tek mutluluktur Size elveda demiyorum Ayrılmış bulunuyoruz Artık elimin üzerine dudaklarınızı koyamazsınız ama yüreğimde ne türlü bir yeriniz olduğunu da umarım ki anlamış bulunuyorsunuz. Felix Majeste Nasıl bu Morsov kontu olacak adam yaşamakta hala israr ediyor mu? Sağlığı düzelmektedir majeste. Morsov kontesi kendisini daima görmek istediğim bir melektir. Ne yazık ki onu ziyaret edemeyecek kadar yaşlı ve hastıyım. Öyle düşünüyorum ki genç kâtipin bunu pek hala yapabilir. Emre majeste. Alt ay süreyle serbestsiniz. Teşekkür ederim majeste. Çok yorulduğunuzun farkındayım. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Yerinize kimi düşünüyorsunuz? Kimi bırakacaksınız? Kimi emredersiniz? Size birini vereceğim. Ama siz baş katip olarak kalacaksınız. Geçenlerde sözünü ettiğim delikanlının size yardımcı olarak atanmasına karar verdim. Öyle sanıyorum ki öbürlerinden daha değerli. Evet majeste. Siz bir başkasını mı isterdiniz? Sadakatleri eşit olanlar arasından en uygununu seçmişsiniz majeste. Kendisiyle daima iyi geçineceğimden eminim. Gidiniz delikanlı. Kloşkurt'ta iyi eğleniriniz. <Gülüyor> Sürpriz diye buna derler Bakın size kimi getiriyorum ah, Felix Çok vefalı delikanlı Dostlarını hiç unutmuyor Bundan sonra her yıl Altı ay özgürlüğüm olacak ve bunu daima yanınızda geçireceğim Bizim için ne büyük sevk sevgili Felix İşte bütün aileyi mutluluk Sağlık içinde görüyorsunuz Yalnız ben bu tabloda bir leke gibiyim Dertlerin hepsi bende Ama gene Tanrı'ya şükrediyorum Öğrendim artık midemden hastaymışım meğer Yediğim hiçbir şey hazmedemiyorum Bir doktora göründünüz mü? Aman oğaz Tanrı beni doktorlardan korusun Midemi bu hale getiren onların verdiği ilaçlar değil mi? E, şimdilik bana izin verin İşçilerle yeni bir anlaşmaya girişeceğim Yemekle daha uzun konuşuruz Henriette Felix Neniz var niçin böyle sarardınız? Bırakın beni hiçbir şeyim yok Yoksa artık sadık kölenizi tanımıyor musunuz? Felix dostum... Yer altındaki bir labirente dolaşabilmek için... incecik bir bağ olan... Ve bu bağın kopması ihtimalini düşünerek... Her an içi titriyen bir insanı bağışlayın. Beni hiçbir zaman terk etmeyeceğinizi... Daima vefalı bir dost olacağınızı... Her zamandan çok sizin Henriette'iniz olduğumu söyleyin bana. Sevgili Henriette... Taptığım varlık... Benim vicdanım olduğunuz halde... Ruhumun daima ruhunuza karışmış bulunduğunu nasıl olur da hissetmezsiniz? 17 saatte geldiğimi... ...Tekerleğin her dönüşünün beni bir düşünce ve arzu dünyasına götürdüğünü... ...ve sizi görür görmez bu dünyanın ne türlü bir kasırgayla sarıldığını size anlatmam mı gerekir? Söyleyin, söyleyin. Sizi suç işlemekten korkmaksızın dinleyebilirim. Tanrı ölmemi istemiyorum. Sizi bana ilk insana soluk verdiği gibi kurumuş ve can çekişen bir toprağa bulutların bereketli yağmurunu saçtığı gibi gönderiyor. Evet Felix, söyleyin, söyleyin. Beni kutsal bir sevgiyle mi seversiniz? En kutsal sevgiyle. Sonsuza kadar mı? Sonsuzdan öteye. Ak içinde ve başındaki ak tacı ile kalması gereken Bakire Meryem gibi mi? Gözlerimin gördüğü bir Meryem gibi. Bir kız kardeş gibi mi? Pek aşırı sevilen bir kız kardeş gibi. Bir anne gibi mi? Tapılan bir anne gibi. Bir şövalye fedakarlığıyla umutsuzca mı? Bir şövalye fedakarlığıyla ama umutla. <gülüyor> Ancak 20 yaşındaymışsınız. Ve üstünüzde o ip balonuzdaki kötü mavi elbiseniz varmış gibi. <gülüyor> Çok daha fazla. Aynı zamanda da... Evet? Sizi teyzenizin sevdiği gibi seviyorum. <gülüyor> Bahtiyarım. Duyduğum bütün dehşetli korkuları dağıttınız. Kralın yanında ne kadar erkek oldunuzsa... ...burada o kadar çocuk kalınız Felix. E çünkü bir çocuk olarak çok sevileceksiniz. Bir erkeğin gücüne daima karşı koyabilirim ama... ...bir çocuktan neyi esirgeyebilirim ki? Ben Paris'teyken kont size yeni acılar çektirdi mi? Susun. Siz buradasınız ve her şey unutuldu. Hiç acı çekmiyorum. Hiç acı çekmedim. Benim dalı üstünde el sürülmemiş ve daima dik duran... Her zaman beyaz, marur, güzel kokulu ve yalnız zambal Bana kendinizden söz edin Her şeyi anlatın Niye anlatmamı istiyorsunuz? Benden kuşkulanıyor musunuz yoksa? Öyle çekicisiniz ki Bir kadın çıkabilir ve Felix'imizi bizden çalarak Madlen hakkındaki tasarlarımızı alt üst edebilir Madlen, madlen, hep madlen Yoksa benim madlene mi sadık kalıyorum sanıyorsunuz? Felix. Ben Felix sizi düşündüm Anriyet siz beni toplumun tehlikeli yollarında maharetle yürüttünüz. İzin verin. Ben de size bu tanıksız düellonuzu bitirebilmeniz için yardım edeyim. Çünkü eşit koşullarla... dövüşmediğiniz için bu düelloda er geç yenileceğinizi görüyorum. Kont gibi bir deliyle daha fazla mücadele edemezsiniz. Susun rica ederim. Dinleyin beni sevgili Henriette. Biliyorum sabrınız kutsal. Ama sizi her gün biraz daha güçsüzlüğe doğru sürüklüyor bu. Eğer yaşamak istiyorsanız... ...istiyorsanız... O halde büsbütün yitirmeden gücünüzü gösterin Bunu ancak kalpsiz bir kadın yapabilir Ben anayım Felix Acı çekmesini bilirim ama Acı çektirmem Fakat ya sizi öldürürse Tanrı nasıl isterse öyle olsun Kral bana Morsov adındaki adam hala yaşıyor mu diye sormuştu Kralın ağzında bir şaka olan burada bir suçtur oh. Hala burada mısınız Ben ise sofraya oturdunuz sanıyordum Biliyor musun Blanche gelirken atım tökezledi Az kalsın düşüp ölecektim Ölseydin bana acırdınız ama itiraf edin ki bu acıyı tahammülde ederdiniz e, Her neyse sofraya oturalım artık Nasıl tökezlettiniz atı? Ben tökezletmedim kendisi tökezledi Bir su birikintisinden aşırmak istedim de e, şey, İzin verin de sofraya oturmadan önce üstümü değiştireyim çok bekletme Siz bir meleksiniz Aziz Henriette Kont atlattığı kazayı anlatırken üstelik uydurduğu belliydi. Dudaklarınızın bir duayla kıpırdandığını gördüm ve Barış Prensinin annesini hatırladım. Hı? Kendisini öldürmek isteyenlerin elinden kurtarılan ihtiyar kadına İspanya Kraliçesi... ...peki sizi öldürmek için üstünüze çullandıkları zaman ne yapıyordunuz diye sormuş. O da beni öldürmek isteyenler için dua ediyordum demiş. <Gülüyor> Bağışlayın beni. Erkeğim ben. Bunun için de elimde olmadan kusurluyum. Kendinizi kınamayın Felix Siz belki benden çok daha iyisiniz Evet Çünkü bir tek mutluluk gününe sonsuzluğu veririm Oysa siz Oysa ben Peki ama hangi benden söz ediyorsunuz Bende birçok benler var Örneğin iki çocuğum birer bendir Beni bu kadar bencil mi sanıyorsunuz Felix Kendim mutluluğum için Başkalarından hiçbir şey veremem İşte size vicdanımın sırrını açıyorum Utanarak söylüyorum ki bunu ben de düşündüm Sonra düşüncemin kefaretini gecelerce süren gözyaşlarımla ödedim Ne düşünmüştünüz? Pekala öyleyse bilin Evet Bensiz yaşayamayacağını sandığım bu zavallı ihtiyar deliği bırakabilirim Fakat o zaman iki küçük hastalıklı çocuğum da onunla kalırlar Ve soruyorum size Bu adamın delice yönetimi altında üç aydan çok yaşayabilirler mi? Tanrım neden böyle şeyler konuşuyoruz Siz evlenin ve bırakın beni öleyim Bağışlayın beni Anriyet Erkeğim ve kusurluyum ama ben de düşüncelerimi yaşlarımla ödeyebilirim Aziz çocuk böyle söylemeyin Beni büsbütün yıkıyorsunuz Dört yıl önceyi hatırlıyorum da O zaman vadi ne kadar güzeldi Ya şimdi Siz gene ceviz ağacının altındasınız Ve vadi gene bizim Fazla bekletmedin ya ee, Sizin at ah. nerede Felix ...o güzel İngiliz atınızı unuttuk. Bakın Felix... ...şimdi hem atınızı düşündüğüm hem de düşünmediğim için... ...azarlanacağım. Evet, çünkü her şey zamanında yapılmaz. Üzülmeyin, atıma ben bakarım. Kaldı ki Seyis'imle benden başka kimseyi yanına yaklaştırmaz. Seyis'im arabasıyla geliyor, otum eder onu. Seyis'iniz de İngiltere'den mi geliyor? Evet. Haklısınız, her şeyin iyisi orada yetişir. Atınızla Seyis'iniz gibi... ...sevgilinizi de oradan seçmekle... ...zevkinizi göstermiş oldunuz. Sevgilisini mi? Bilmiyor muydun Blanche? Sana henüz söylemedi demek. Oo, bütün Paris onlardan söz ediyor. Durmadan. Buraya gelebildiğinize göre Lady Dudley Paris'te değil herhalde. Değil. Oralarda mı yoksa? Kocasından boşanmadı. İngiltere'ye gidebilir. Dönerse kocası pek mutlu olacaktır. Çocukları var mı? İki oğlu var. Neredeler? Babalarının yanında. Doğru söyleyeyim Felix. Delikleri kadar güzel. Bunu nasıl sorabilirsiniz Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir Evet daima öyledir Felix siz mutlu bir çapkınsınız Hem genç hem de sizin yerinizde olmak isterdim Nereye Blanche ah, e, e, Sofraya bakacağım de Madame de Mortsov'u bağışlayın azizim Felix Sizi çok sever bunu bilirim Fakat biliyor musunuz altı haftadan beri huyu çok değişti O ağırbaşlı özgecil kadın Şimdi asık yüzlü bir insan oldu Bencilleşti Doğru değil bu Aa, Siz onu benim kadar tanıyamazsınız İyisi mi madem kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışın Bir kadının kocasına karşı her zaman için sırları vardır Bunları size açabilir belki Kalan ömrümle servetimin yarısına mal olsa da Kendisini mutlu etmek için elimden geleni yapacağım Yaşlılığımda onu daima yanımda görmezsem insanların en talihsizi olurum çünkü Oysa huzur içinde ölmek istiyorum Bana daha uzun zaman katlanmak zorunda kalmayacağını kendisini anlatmalısınız Yolcıyım Felix bunu iyi biliyorum Ama bu acı gerçeği onlardan gizliyorum ee, Neden onları üzmeli değil mi? Ah mide hep mide dostum Hastalığımın nedenlerini en sonunda keşfettim Aşırı duygulu oluşum beni öldürecek çünkü böylesine duygululuk mideyi zedeliyor. Tuhafsınız. Bütün duygulu insanlar mide hastalığından mı ölüyorlar? Evet dostum. Hep mide hastalığından. Şiddetli sancılar sinir sistemini yıpratıyor. Sinir sisteminin yıpranması da mide zarını çürütüyor. Ah, evlilik bunları tamir etmeliydi. Oysa tam tersini yaptı. Bir yaralı ruhumu iyi edici yerde bu yarayı büsbütün açtı. Koloşkurt'ta ne buldum sanki? Önce kendim çektiğim sonra aileye çektirdiğim bin bir yokluk Çocuklar yüzünden sürekli korkular Bunlardan başka acılarımın en büyüğünü meydara getiren bir şey daha var Nedir? Hı, öyle. öyle Bu sırrı birine açacaksam bu sizden başkası olamaz Bana güvenebilirsiniz Blanche bir, bir melektir bu muhakkak Ama beni anlamayan bir melek Çektiğim acıların hiçbirini bilmiyor. Zaman zaman beynimin içinde gümbürdeyen çan seslerinin de onu hiç rahatsız etmediğine eminim. Böylece acılar adeta tahrik ediyor. Ama ben yine kendisine bağışlıyorum. Bakın dostum bunu söylemek acı ama... ...kendisinden daha az erdemli bir kadın acılarımı hafifletmek için birçok çare bulabilir... ...beni daha mutlu edebilirdi. Oysa kendisi bunları düşünemez bile. Çocuk kadar toydur, beceriksizdir. Sözün kısası dostum artık altı aylık ömrüm bile kalmadı Yanlış yere gidiyorsunuz Odanız değişti Nasıl? Teyzemin eski odası şimdi maddenin odasıdır Sizinki üst katta En bağışlanabilen bir hatayı bile Bağışlayamayacak haldesiniz, misiniz Anriyet? Bana artık kanriyet demeyiniz O zavallı kadın artık öldü Fakat madem de Mersoff'u Sizi dinleyecek ve sevecek olan Bu vefakar dostu daima bulacaksınız Eğer bana karşı Hala bir dostluğunuz varsa bırakın da Sizi yeniden görmeye alışayım Sözlerinizin yüreğimi daha az dağılayacakları Bir zaman kendimde daha çok cesaret Bulabileceğim bir saatte Evet ancak o zaman O saatte konuşabiliriz Bana hiç mi acımıyorsunuz Şu vadiye bakın bana acı veriyor Ama onu daima sevdim Seveceğim de Der, Krala istifamı vereceğim Kloşkurtta ayaklarınızın dibinde ölmek istiyorum Hayır yaşamanız ve bu kadını sevmeniz gerek Anriyet artık mevcut değildir Bu sözümün doğruluğunu yakında öğreneceksiniz Anriyet, Yalvarırım beni daha çok çıldırtmayın Yeterince acı çektim Beni sevmiyorsunuz öyle Bana ötekilerin yaptığı kötülükten çok fazla kötülüğü siz yaptınız Felix Bugün daha az acı çekiyorsam sizi daha az seviyorum demektir İngiltere'de ne hiçbir zaman ne de daima derler Bizse burada daima diyoruz Mahkul olun acımı çoğaltmayın Şimdi siz de acı çekiyorsanız Benim yıllardan beri bu halde nasıl yaşayabildiğimi düşünün Sizin kadar güçlü değilim dayanamıyorum Erkeğim kusurluyum Demek aşk için çocuklarını bile görmeyen kadınlar da varmış Ben fedakarlığın her türlüsünü bilirdim ama çocuklar... Evet Hatta çocuklardan daha fazla şeyler feda edebilen kadınlar da vardır Öyleyse bu kadını çok seviniz Felix O benim bahtiyar kardeşim olacaktır Eğer hiçbir zaman burada bulamayacağınız şeyi Benden asla alamayacağınız bir şeyi size verebiliyorsa Bana yaptığı bütün kötülükleri bağışlarım <Gülüyor> Sevgili melek, onun süründüğü toprakta sen zaferle kanat açmış uçuyorsun. O toprağın kadınıdır, sense göklerin kızısın. O benim maddemi elde etti. Sen ruhumu avuçlarında tutuyorsun. Nedekim bütün bunları o da biliyor. Bunu bildiği için de büyük bir acıyla kıvranmakta. Seninle yer değiştirebilmek için bugün çektiklerinin bin katını çekmeye de hazır. Böylesine bir değişme ise yeniden dünyaya gelmek kadar imkansız. Ruh, düşünce, anılar, gençlik ve ihtiyarlık Temiz ve sonsuz aşk senin Henriette Ona sadece unutmak ve unutulmak kalıyor Anlıyorum ki bütün bu sözlere ihtiyacım var dostum Söyle, tekrar tekrar söyle bana Erdem, yaşamın kutsallığı Anılık aşkı birer hata değilmiş demek Ah, oh, Yaralarımın üstüne bu merhemi dök Beni seninkine eş bir uçuşla uçmak istediğim göklere yükselten bu sözleri tekrarla İki aydan beri çektiğim acıları döktüğüm gözyaşlarını böylelikle bağışlayabilirim Yaşamımızın bilmediğimiz sırları vardır Amriyet Sana duygularımın her türlü isteklerimi bildiği bir yaşta rastladım Bu sözsüz mutluluğu sonsuza kadar sürdürmek senin en kutsal zaferindir Hayır ben senden başka hiç kimseyi asla sevemezdim Duyduğum çöl ortasındaki susuzluktu Doğru Vadimiz bir çöl gibi Rica ederim anlamlarını hesap etmeden kullandığın kelimelerden yararlanmaya kalkma Hayır Ruhum sarsılmadı Hakim olamadığım sinirlerimdir O kadın tek sevilenin sen olduğunu biliyor ve buna da katlanıyor Hayatımda ikinci derecede bir yeri var ve buna razı Bir sokak kadını nasıl kolaylıkla bırakılabilirse kendisini her an öylece terk edebilirim O zaman ne olur? Belki de kendisini öldürür <Gülüyor> Bunu bana birkaç kere tekrarladı Bu korkunç bir şey Evet korkunç Her şey bitti Size çok şey borçluyum dostum Yolun en çetin kısmı şimdi aşıldı Yaşlılık devri yaklaşıyor Şimdi rahatsızım Bir zaman sonra hastalıklı olacağım Artık sizin için lütuf yağmurları yağdıran bir peri olamam Lady Arabel'e sadık kalınız. Henriette Ya Madlen kimin olacak Zavallı Madlen Bana anneciğim Felix'e karşı sert davranıyorsunuz Diye işini duysaydım Rica ederim bırak bu sözleri Tanrı'ya itaat ediyorum dostum Çünkü bütün bu olup bitenler onun eseridir İnsanın hayatı kendi elinde değil Örneğin Mesud'un Morsov çektiklerine layık olmak için Ne yapmıştır ki Bu dünyanın ötesinde daha güçlü bir dünya Bulunduğunu göstermez mi ...kısacık hayatlarında doğru yolda yürümüş olmaktan yakınanların vay hallerini... rica ederim... ...ama bizlere mutluluk isteğini Tanrı verdiyse... ...dünyada acıdan başka bir şey bulmamış olanların... ...günahsız ruhlarını koruması gerekmez miydi? Öyleyse ya Tanrı yoktur... ...ya da hayatımız acı bir şakadan ibarettir... Neler söylüyorsunuz? Artık Erdem'in ne olduğunu bilmiyorum... Erdemli olup olmadığımı da bilmiyorum... ...eğer ben hayatım süresince yanıldımsa... O kadının hakkı var Amriyet, Susun yoksa kendimi öldürürüm Suçluyum Evet doğru Elimde olmayan güçlerin tutsağı bulunan bir köpek gibi davrandım Ama işte onun gibi utançla geri dönüyorum Suç işleyen köpek cezalandırılır Fakat o kendisini cezalandıran ele tapar Bana vurun ama gönlünüzü geri verin Zavallı çocuk siz benim daima oğlum değil miydiniz? Eğer böyleyse bile varlığımızdaki her şeyin bana sizden geldiğini bilirsiniz. Ben sizin eserinizim. Asıl suç benim. Sizi her şeye razı olarak kabul edeceğim yerde umutsuzluğa düşürdüm. Siz değerini ancak benim takdir edebileceğim sonsuz bir iyiliksiniz. İyi olmak için insanların birçok nedenleri vardır. Küçümseme yüzünden, e, ellerinde olmadan sürüklenerek... ...herhangi bir hesap sonucu... Tembellikten ötürü de iyi olunabilir Ama gücünü aşktan alan iyilikler de vardır Sevgili Henriette Susun Kont geliyor Oh burada mıydınız İyi akşamlar İyi akşamlar Çocuklar nerede Blanche Kameriyenin altındalar Çarim mı Çocuklarım beni annelerinden aldıkları emir gereğince severler Felix Çocuklar mutlulukları uğruna kocaların ihmal edildiği yaratıklardır Böyle söylemeyin Kont doğru değil Hı hmm. Yok yok en erdemli kadın bile kocasına ihanet etmek ihtiyacını giderebilir Kocasını çocuklarıyla aldatır ee, Dönelim artık akşam serinliği sizi yüştecek. Siz bana acıyorsunuz dostum Karımsa beni hiçbir zaman teselliye çalışmamıştır Zavallı kadınlara karşı haksız davranıyorsunuz Mösyö Hayat kadınlar için kolayca taşınabilen bir yük değildir Bir ananın erdemi ise çocuklarıdır Söylediğiniz doğruysa eğer bundan şu anlam çıkar. Çocuklar olmasaydı kadınlar erdemli olmazlardı ve kocalarını bırakıp gidiverirlerdi. Ya. İşte evlilik denen şey Felix. Bu size bir ders olmalı. Beni dehşete düşürüyorsunuz Mesih. Düşünceniz bana sonsuz bir acı veriyor. Erdem eğer kendini çocuklarına ve kocasına feda etmektiyse başka ne olabilir? Kendini feda etmek. Öyle sözler vardır ki anlamlarını pet düşünmeden kullanıveririz Peki söyleyin bakayım bana Çocuklarınız için feda ettiğiniz nedir Benim için feda ettiğiniz nedir Mösyö Tanrı aşkına Sevilmek mi sizi hoşnut eder yoksa karınızın erdemli olduğunu bilmek mi Madamın hakkı var Mösyö Evet aklımız erdemlerimizi hiçbir hesaba kapılmaksızın Sonsuz bir sevgiyle sevdiğimiz ve mutlu ettiğimiz kimselere yöneltmektedir bir kadının erdemi ancak bu duygusuyla yücelir Artık o her duyguya kapalıdır Ve bütün duyguları bu tek duygu uğruna feda etmektedir Temiz bir ruhunuz var Felix Layık olduğundan daha çok sevilmek isteyen zavallı bir hastayı affedin Blanche Oh hava serinledi ben köşke dönüyorum İyi akşamlar Yemekten sonra bir paket havluya hazır mısınız? Hazırım Heh. Geç kalmayın öyleyse akşamlar İyi akşamlar Sevgili Henriette neyiniz var? Artık Henriette yok Yalvarırım ona tekrar can vermeyiniz O çok şey istemekteydi Şimdi siz demin söylediğiniz güzel sözlerle güçlenen bir dostun karşısındasınız Henriette var ve daima da var olacak bunu biliyorum Evet sizi hala seviyorum Belki de günahkar olmak üzereydim Lady Datli beni kurtardı Şu anda turda ve sizi bekliyor değil mi? Evet Hangi saatte? Gece yarısında Nerede? Kıraç topraklarda Aldatmayın beni Bizim acımızın altında değil mi? Hayır kıraç topraklarda Oraya gideceğiz kendisini görmek istiyorum Nasıl isterseniz Bana kızmayın dostum bu benim cezamdır Size hiçbir zaman kızamam bunu çok iyi bilirsiniz Şunu bilin ki Hiçbir zaman burada sevildiğiniz kadar sevilemezsiniz işte size açıklıyorum Günahkar olmak üzereydim Beni Lady Dudley kurtardı Lekeler ve kirler onun olsun Kendisini bunun için kıskanmıyorum Ben meleklerin temiz aşklarını seçiyorum Dönüşünüzden beri çok geniş Sonsuz alanlar açtım Hayatı yeniden yargıladım Ruhu yükseltirsiniz Yaralarsınız ama Ne kadar yükseltir ve yaralarsanız O kadar az sevgiye rastlarsınız Vadide solmuş bir zambak gibi acı çekecek yerde Bir çobanın attığı oku yüreğinde taşıyarak göklerde uçan bir kartal gibi yükseklerde acı çekersiniz Evet gökle yerin birleştirilemeyeceğini anlıyorum Yüksekte yaşayabilen kendisini ancak tanrıya verebilirmiş meğer Sevgili Anriyet İnsan dostlarını çocuklarını sevdiği gibi kendisi için değil onlar için sevmelidir Gönlüm kartalın eriştiği yerden çok daha yükseklere varacak çünkü beni orada aldatmayacak bir aşk var Ben fırtınaların koptuğu deniz kıyısındayım şimdi Fırtınaları gördüm ve fırtınalar beni bulutlarıyla sardı Dalgalar ayaklarımı ıslattı, yüreğimi üşüten soğukluğunu duydum Yükseklere çekinmekliyim gerek Yoksa bu kıyının alçaklığında ölürüm Aramızdaki bağlılık delice bir düşünce Gönüllerini insanlara ve Tanrı'ya adamaya çalışan iki saf çocuğun düşlerinden başka bir şey değildi Bu bir çılgınlıkta Felix Hayır hayır hayır Lady Dudley seni nasıl çağırıyor? Ahmet ediyor bana Felix demiyor hayır Felix başka bir varlıktır ve sadece senindir Tanrım Henriette bir türlü ölmek istemiyor Yok ama mağrur annenin gücüyle ölecektir Hayır hayır o daima Felix'in kalacak Evet ...bana korkunç acılar verdiniz. Sevgiyi acıların aracılığıyla tanıdım. Bir alına gizlice bırakılmış bir öpüşte... ...sayısız suçlar vardır. Çektiğim çile suçumu karşılayamazdı. Tanrı beni hatalarımı uğrunda işlediğim kimsenin eliyle cezalandırıyor. Vurun Felix. Bana Mesud'e Morsof'la çocuklarımın vurduğundan daha çok vurun. Bunu hak ettim. Yalvarırım böyle söylemeyin Beni öldürüyorsunuz. Oysa sizi yaşatmak istiyorum... Bu İngiliz kadını bana karşı kim duyamaz Bir kadın sevdiği erkeğin annesini de sevmelidir Ben sizin annenizim Hem de kusursuz bir anne İstemeden söylediğim sert sözleri bağışlayın Bir anne oğlunun sevildiğini öğrenince sevinç duymalıdır Biri sizi bağışlamak mı? Siz gerçekten bir meleksiniz Henriette Siz kötülük edemeyecek bir dostsunuz Felix Gönlümdeki yerinizden hiçbir şey yitirmiş değilsiniz Kendinizi suçlamayın en küçük bir pişmanlık duymayın. Kadın cinsinden birinin... ...çocuklarını bile feda etmekten çekinmediği... ...aşkına susadığınız için suçlu olamazsınız. İşte bütün gerçeği söylüyorum. Ben sizin için yüksekte... ...titrek ve soğuk bir ışık olabilirim. Ama bu ışık hiçbir zaman... ...sönmeyecek ve kararmayacak. Bütün isteğim... ...sevdiğimden karşılık görmektir. Beni sevin Felix. Bir kız kardeşin sevgisinde kötü yarınlar yoktur. Size... ...mutluluk verecek olan bütün kadınları seveceğim. Kız kardeşinize yalan söylemek zorunda kalmayacaksınız. Artık ben ancak böylelikle yaşayabilirim. Lady Dudley'in elini önce ben sıkacağım. İşte bizi gördü. Ne? Gidiyor galiba. Evet gidiyor. Koşun, koşun. Kendisini ebediyen kaybedeceksiniz. Varsın gitsin. Onu aramayacağım. Ah zavallı kadınlar. Fakat nereye gidiyor böyle? Grenad yere gidiyor. Neresi bu? Sensir yakınında küçük bir ev. E oraya yalnız mı gidecek? Hayır, bunu yapamazsınız. Koşun peşinden. Ben böyle istiyorum. Anrıyet evet. değil anne. Anneniz size emrediyor Felix. Oh, ömrümde bundan daha güzel bir kadın görmedim Telinin güzelliği zambakları gölgede bırakıyor Gözleri olgun elmalar gibi parlak Böyle bir kadın tarafından sevildiğiniz için bahtiyarım Felix Ne güzel ata biniyor Hadi vakit geçirmeden gidin ardından Amca yet rica ederim Ne güçlü kadın Atının önüne çıkan engelleri erkekmişçesini aşıyor Sevgilisini esaretten kurtarabilir Zindancılarla cellatlarla vuruşabilir Sevgisine karşı koyanların tümünü öldürebilir Oysa kimi ruhlar da vardır ki Bütün varlıklarıyla sevmekten başka bir şey yapamazlar Tehlikeler karşısında diz çöker Dua eder ve sessizce ölürler Bu iki ruhtan seçtiğiniz hangisi? İşte mesele Gerçek şu ki Kadın sizi seviyor Sizin için her şeyi yapmış Sizi kendisini sevmediğiniz zaman bile sevmekte de devam edecek Tüm bunları nereden biliyorsunuz? Çünkü acı çektim Acı en güçlü öğretmendir Hadi artık gidin Benim hakkımda aldanmış olduğunu ona söyleyin Maksadım Elinde tuttuğu hazinenin değerini ona anlatmaktı Gönlüm kendisine karşı iyi duygularla doludur Onun için bir rakip değil Kız kardeşi olduğumu bilsin Hayır gitmeyeceğim Gideceksiniz Felix Çünkü artık beni daha fazla kıramazsınız Dayanıklı bir kadın doğrusu Madame de Morsofa karşı iğneli sözler söylemekten sizi men ederim. Niçin kızıyorsunuz? Sizin için saygıdeğer bir kadının sağlam olduğunu söylemek kötü bir şey mi? <gülüyor> Söylendiğine göre Fransız kadınları sevgililerinin köpeklerine bile kim duyarlarmış? Bizlerse İngiltere'de erkek efendilerimizin bütün sevdiklerini severiz Onun için izin verin de bu kadını sizin sevdiğiniz kadar seveyim Şunu bilin ki Arabel o sizi böylesine iğnelerle değil gerçekten sevmektedir Gerçekten ha ne iyi Ancak sevgili çocuk sen de şunu iyi bil ki Eğer bana ihanet edersen Ben ne ayakta ölürüm ne de yatağımda Ne arkamda uşaklarla arabalarda dolaşırım Ne de bu kıraç topraklarda Çünkü o zaman ben dünyadan bütün çekilmiş olurum Ben Lancashire'da doğdum Orası kadınların aşktan öldükleri bir ülkedir seni tanıdıktan sonra bir başkasına bırakmak... ...yok bu benim yapabileceğim bir şey değildir. Seni dünyada hiçbir şeye vermeyeceğim gibi... ...ölüme de vermeyeceğim. Çünkü oraya da seninle beraber gideceğim. Ne yazık ki Kontesli tanımıyorsun. Ben sadece kadınım sevgilim. Sevmesini ve sevdiğim uğruna ölmesini bilirim. Atın'da, Oxford'da, Edinburgh'da okumadım. Ne doktorum ne de papaz. Bu yüzden saratöresel vazlar hazırlayamam. Zevklerinden ötürü seni suçlamıyorum. Bundan daha garip zevklerin olsaydı onlara da uyardım. Benim yanımda sevdiğim bütün şeyleri, aşkı, mutluluğu bulacaksın. O kadın saratöresel töresel verebildiği için bahtiyar olsa gerek. Ben size sadece kendimi verebilirim. Cariyenim senin Öyleyse sizi beraber görmek istediğim halde niçin için kaçtın Deli misin sevgilim Paris'ten Orma'ya kadar bir uşak kaputuyla gidebilirim Senin için en delice şeyleri yapabilirim Ama bana takdim edilmemiş olan bir kadından Töresel vaazlar dinleyemem Savallı çocuk Sen sadece sevmesini mi bilirsin Yaşamanın çeşitli gerekleri vardır Ben kirli payıma ahlak dersini sevmiyorum ama senin hoşuna gideceksin Buna da alışmaya çalışır İncil ayetleriyle süslemeden dudaklarımı sana vermem Karapel neler söylüyorsun Seni sevmekten çok kendini seviyor demek Sen olmayan bir şeyi sana tercih ediyor öyle Ne kadar büyük bir vaiz olursa olsun Hiçbir kadın bir erkekle eşit olamaz Biz kadınlara düşen ölmek Siz erkeklere düşen büyük ve mağrur olarak yaşamaktır Sizden bize hançer Bizden size aşk ve bağış Güneş ışıkları içinde kaynışan küçük mikropları düşünür mü? Bu mikroplar o ışıkların içinde yaşarlar ve ışıklar kaybolunca ölürler. Ya da uçarlar. Öyle olsun. İnsan kendini ya verir ya vermez. Ama kendini vermek yerine ahlak dersi vermek iki kat acı çektirmektir. Buysa her ülkenin yasasına aykırıdır. Ben de kendimi yargılarım. Töresel vazları sevmesem de benim de bir tören vardır. En büyük suç sevmek değil sevmemektir. Tanrı sana tapmamı istemeseydi seni yaratmazdı. Bu kadın Tanrı'ya yaklaşmak için mi senden uzaklaşıyor? Oysa Tanrı'ya yaklaşmak onun isteğine uygun olarak seni sevmekle mümkündür. Bu kadın kilisesine kapanmak gücüne sahipse ben de seni sevmek güçsüzlüğüne sahip. Yeter rica ederim. Hmm, kaşlarını çatmak sana yakışıyor. Seni böyle de sevebilirim. Senin bütün değerini yalnız ben keşfettim. O tarlaları ekip biçmeyi biliyorsa ben de gönüllere ekip biçmeyi biliyorum. Çocuk. Ona kim duyduğumu sanıyorsun? Tam tersi. Seni serbest bırakan ve böylelikle seni sonsuza kadar bana veren töresel kurallarına tapıyorum onun. Benimsin, değil mi? Evet. Sonsuza kadar mı? Evet. <gülüyor> Kemal'ın için ağlıyorsun. Sonsuz aşkımın beni zararlı çıkarmasından korkuyorum Ben her şeyi verdim Benden daha güçlü olan bu kadınsa Senin ondan isteyebileceğin her şeye sahip Eğer onu seçiyorsan artık beni düşünme Acılarım ve pişmanlıklarımla sıkmam seni Hayır sıkmam Can verici güneşinden yoksun bir ağaç gibi gider Uzakta ölürüm Dön onun yanına seni kendime değil sana borçlu olmak istiyorum Eğer gene geri gelebilirsen Senin de beni sevdiğine inan için Elveda dostum Artık birbirimizi göremeyeceğiz Şu anda birbirimizle son defa konuşuyoruz şu birkaç sözü bile güçlükle söylüyorum Çünkü bundan böyle Size bütün varlığımla seslenemeyeceğim Ölüm varlığımdaki her şeyi daha şimdiden yitirdi Anriyet Sevgili Anriyet Yakında çocuklarımın elinden analarını almış olacaksınız Siz de onlara karşı benim yerimi tutmaya çalışın Jacques'la Madeleine kendilerine acı çektirmişsiniz gibi sizi sevecekler Ancayet Ancayet sana yaşamayı emrediyorum Vaktiyle sen bana yemin ettirmiştin Bugün de ben sana yemin ettireceğim Kendini doktora göstereceğine ve doktorun her dediğini yapacağına yemin et <Gülüyor> Demek ki Tanrı'nın emrine karşı koymak istiyorsunuz Lady Dudley gibi bana her alanda itaat edecek kadar beni sevmiyorsun öyle mi? Ne istersen yapacağım <Gülüyor> Burada kalıyorum Her şey gene senindir çünkü seni teyzenin sevdiği kadar seviyorum. Oh, teşekkür ederim Felix. Bana bir kere daha eskiden baktığın gibi bak. Hiçbir kadın senin bu bakışınla verdiğini veremez. En çok sevilen, tek sevilen sensin Amriyet. Yaşamaya çalışacağım. Söyleyin rahip efendi. Onun için dua ediyorum çocuğum. Çünkü ölümü istediği halde son günlerde ölüme karşı gizli bir korku duymaya başladı. Hayatla dolu olanlara karşı karanlık ve kıskanç bakışlar fırlatıyor. Öyle sanıyorum ki şeytan bu güzel ruhu cennete sokmamaya çalışıyor. Yalvarırım size söyleyin bana. Umut yok mu hiç? Tanrı'dan umut kesilmez. Bekleyin. Henüz kendinizi göstermeyin. Ona yeni acılar verebilirsiniz. Heyecandan ölmek ihtimaline gelince bu belki de bir lütuf olurdu. Neler söylüyorsunuz? Gerçeklere katlanmamız gerekir. Şu ana kadar onu görmenizi engel oldum. Ölümden korkusunu güçlendireceğinizi sanıyordum. Yüzünüzde kendisini hayata çeken bir ışık bulabilirdi. Bu ise acısını arttırmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktı. Ama şimdi öyle sanıyorum ki... ...dünya işlerinde biz din adamlarının... ...bilmediğimiz gizli yasalar egemendir. Belki de siz buraya... ...beşiğe olduğu kadar... ...mezara da götüren yıldızlarca gönderildiniz. Onu hemen görmeliyim. Sabırlı olun göreceksiniz. Ama hemen değil. Çünkü sizi karşılamaya hazır olması gerek. Doktor ne diyor? Doktor artık hiçbir şey demiyor. Görevini tamamıyla bana bıraktı. Oh. Vücudu iyileştirmek için... Ruhu iyileştirmek gerektiğini o da biliyor Rahip efendi Söyleyin bana Kesilen bir zambak Bir gün gökyüzünde yeniden açabilir mi? Onu bir çiçek tazeliğinde bırakmıştınız Acıların ateşinde yanmış Temizlenmiş Küllenmiş bir elmas gibi Saf ve pırıl pırıl bulacaksınız Evet ışık alemine gitmek üzere bu parlak ruh ...mubarek yıldız bulutlarından bütün ihtişabı ile çıkar. Çocukluğumda geceler boyunca seyrine doyamadığım... ...sarı bir zambağı o parlak yıldız gibi mi? Tıpkı onun gibi çocuğum. Bilin ki birleşmenize engel olmak için elimden geleni yaptım. Çünkü bu mübarek kadının selameti bunu emrediyordu. Sizi değil. Onu düşünüyordum. O böyle de yaşayamıyor. Başka türlü hiç yaşayamaz. Birazdan onu tekrar göreceksiniz Fakat o zaman size ve kendisine karşı savunmak için aranızda olacağım Onu korumanızı sizden bir rahip olarak değil Değersiz bir dostunuz olarak rica ediyorum Bu değersiz dostunuz pişmanlık acılarından koruyarak Size de elini uzatacaktır Sevgili hastamız açlık ve susuzluktan ölmektedir Sabahtan beri bu korkunç ölüme öncülük eden bir hummanın pençesinde kıvranıyor Metin olun Yaşamayı istediğini de sizden gizlemiyor. Ah, öyleyse neden yaşamıyor Artık bu onun elinde değil de ondan Baş kaldıran etinin çığlıkları yüreğinde Aşkla dolu itirafların yankısını yaratıyor Onunla birlikte ben de öleceğim Hayır yaşayacaksınız Çünkü o böyle istiyor Bu saray adımına özgü düşünceleri bırakınız Yüreğimizin isteklerini ve iddialarını terk ediniz Onun yanında dünyanın değil ölümün yardımcısı olun. Ah. Bu kadın biçimindeki melek Ağzından umursuzluk sözleri dökülerek ölmedi Ay, Yapamam yapamam Yapacaksınız çocuğum Cesur olunuz Sadece onu değil işte bize doğru gelmekte bulunan Şu zavallı ihtiyarda teselli edeceksiniz Çünkü o da seviyordu Gerçekten bitkin bir halde Ah Felix Bu eve ölüm girdi Öyleyse yarı yarıya avuçlarının içinde tuttuğu... ...benim gibi ihtiyar bir deliğin için almaz bilmem. Sakin olun Mesul. Hastalığının size yazılmasını istememişti Felix. Kendisini ne kadar sevdiğinizi bilirdi. Hadi girin yanına sizi sabırsızlıkla bekleyin. Göz Gözyaşlarınızı tutun çocuğum. <Gülüyor> İşte bu ölümdür Felix Burada aşk biter Sizin için bu kadar istedim Nihayet geldiniz Bense sizi sonsuza kadar unutmayacağınız Müthiş bir manzarayla mükafatlandırıyorum Anılarınızda güzel ve vakur kalmak Ölümsüz bir zambak gibi yaşamak isterdim Öyleyken işte bütün düşlerinizi yıkıyorum Gerçek aşk hiçbir şeyi hesap etmez Hayatta tekrar döneceğim gözlerinize yeniden doğacağım İnsanı yaşatan mutluluktur Mutluluğu tanımak istiyorum Sevgili vadimizi artık sevmiyor musunuz? Seviyorum ama bu vadisi siz bana ne kadar korkunç görünüyor Artık hep yanınızda kalacağım Ya Barise hiç dönmeyeceğim ah, Öyleyse iyileşirim Beni ancak siz sağlığa kavuşturabilirsiniz Vadimiz de bize karşı lütufkar olur Dostum ölmeyeceğimi Aldanmış olarak ölmeyeceğimi söyleyin bana Acımın susuzluktan doğduğunu sanıyorlar Doğru çok susuzluk çekiyorum Ama bu susuzluk dudaklarımın değil yüreğimin susuzluğu Sevgili Humriyet. Size susamıştım dostum Sizi görmek için can çekişiyordum oh, Bana yaşa dememiş miydiniz Ben de yaşamak istedim ben de ata binmek Paris'i görmek Şenliklerde bulunmak istedim Evet yaşamak yalanlarla değil Gerçeklerle yaşamak istedim Hayatımda her şey yalandı Öyleyse hiç yaşamamışken Kraç topraklarda birini aramaya Hiçbir zaman gitmemişken Ölmek mümkün mü Heyecanlanmayayım kızım Ömrümce heyecanlanmadım Sayın rahip. Bırakın da Ölürken heyecanlanayım. Ah, bu sesler nereden geliyor? İşçi kadınlar bağ dönüyorlar. Bağ bozumundan dönen kadınlar yemek yiyecekler. Ben ise onların hanımı olduğum halde açım. Aşkta da öyle. Onlar bahtiyar. Onlara acıyın. Siz cennetinizi düşünün. Neden Bana kimse acımadı Bana hep cennetten söz ediyorsunuz Felix de o cennette olacak mı Felix Artık benim yanından ayrılmayacaksın değil mi Ben de sevilmek istiyorum Ben de Nedit gibi Çılgınlıklar yapacağım Eşsiz tuvaletler Geleceğimi atabileceğim Dans edeceğim Benimle övüneceksiniz Ne tuhaf Hayat seve seve ölmeyecek Hayır hayır ölmeyeceksin Annem beni Paris'e çağırmıştı Onun sözünü dinleseydim Seni elimden kaçırmazdım Böylesine acılar çekmez. Duymamış olarak ölmezdim Açlıktan ölüyorum Doktorun hakkı var Açlıktan ölüyorum Sakin olun kızım Monsieur Lecombe'u çağıracağım Niçin? Durumu kötü, Çağırmalıyım Söyle bana Felix, yanımdan hiç ayrılmayacaksın değil mi? Hiç ayrılmayacağım. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Oh, ne kadar mutluyum. Sana teşekkür ederim sevgilim. Kızım, işte kocanız ve çocuklarınız başucunuzda. Ölüyor muyum? yok? Anneciğim, o kadar güzelsin ki ölemezsin Sevgili kızım, üzülme. Ben senin kişiliğinde yaşayacağım. Karıcığım. Karıcığım. Mesyu. Mesyu önünüzde diz çökmek istiyorum. Ama artık buna gücüm yok. Size karşı... ...ne kadar sadık bir eş oldumsa... ...güle de kusurlarım çoktu. Hatalarım için beni bağışlamanızı dilemek... ...gücünü bulmak isterdim. Size borçlu olduğum şefkatin... ...belki... ...en önemli bir parçasını... ...bir dostluğa gösterdiğimi sanıyorum. Bülentmiş. Yaş beni öldürmek istiyor. Böyle konuşma. Sen daima temiz yüreğinin buyruklarına uydun. Oh. Tanrı senden razı olsun. Genişliğinden hiç kimsenin... ...hatta bunu ilham edenin bile... ...habersiz olduğu bir dostluk besledim. Fakat sizi şefkatle sevmiş olduğum... ...sağlık eşiniz kaldığım için... İşte temiz alınla hayır duanızı istiyorum Eğer ağzınızdan Blanche'nıza karşı Çocuklarınızın anasına karşı tatlı bir söz duyarsam Hiçbir acı duymadan öleceğim Blanche, Blanche sevgilim Asıl ben senden bağışlanmamı diliyorum Sana çoğu zaman hiç layık olmadığın halde sert davrandım Bir takım çocukça kuşkuları büyütme rica ederim Hayatımızda kusurlu biri olduysa bu yalnız benim. Her zamanki gibi iyisiniz dostum. Siz de bir gün bu saate vardığınız zaman... ...sizden sizi takdir ederek ayrıldığımı düşününüz. Ben, ben buna layık değilim. Layık değilim. Yastığımın altında bir mektup var İçinde son isteklerim yazılı O mektubu burada bulunan dostumuza vermeme izin verir misiniz? Şimdi o benim oğlumdur Son isteklerim Felix'e bir takım görevler yüklüyor Bu görevler için kendisine güvenmekle yanılmadığımı sanıyorum Alın çocuğu bu mektup sizindir Onu ancak... Ölümümden sonra okuyun Felix Anneciğim, anneciğim Ölmeyeceksiniz siz. Felix Felix size karşı da suçlarım var Sizi gençliğinizin en güzel çağında Mutsuz etmiş oldum Ama böylesine bir barış içinde ölmeyi Zevcenin ve Annenin o cesaretine borçlu değil miyim Öyleyse siz Felix siz de beni bağışlayın Ah Ağlamayın çocuklarım O artık mutluluğa erdi Bu parlak ruh ışık alemine gitmek üzere Mübarek yıldız bulutlarından Bütün ihtişamıyla çıktı <Gülüyor> Şu gece artık bana karşılık vermeyen yüzünün derin beyazlığından ruhum kamaşmış olarak gözlerimle hanuriye'ye bağlı kaldım. O şimdi o kadar acı çekmiş olduğu yatağında sükun içindeydi. Bu ölümde ve bu sükununda ne kadar ihtişam vardı. Bu sonsuz dinlenişten ne kadar güzellik doğuyordu. Gökyüzünde sabaha karşı, ay ile güneşin buluşması gibi... ...sarı bir zambağı andıran yüzünde geçmişle gelecek birleşmişlerdi. Geçmiş çekiliyor, gelecek başlıyordu. Onu canlı olarak sevdiğim gibi, ölü olarak da sevdim. Çok sevilen dost Size kalbimi açacağım Size kıskanç ama ölürcesine kıskanç olduğumu söylememiş miydim İşte ölüyorum Son nefesimde Tanrı'ya açıkladığım şeyleri siz de bilmeliydiniz Çünkü gönlümün Tanrısı sizsiniz Felix Angulem Dukası şerefine verilen Ve evlilikten sonraki ömrümün o yegane balosunda sizi gördüğüm ana kadar Genç kızların ruhuna meleklerin güzelliğini veren bir bilgisizlik içindeydim Sizi gördükten sonra her şey nasıl da değişiverdi Bildiğim bir şey varsa o da sizi sizin istediğiniz gibi sevmiş olduğumdur Elveda kalbimin sevgili çocuğu Bu henüz bilincine tamamiyle sahip Henüz hayatla dolu bir ruhun Sebep olduğu acılar için en küçük bir pişmanlık duymayacak kadar büyük mutluluklara gark ettiğim bir ruhum ve Pişmanlık sözünü beni sevdiğinizi düşünerek kullanıyorum. Çünkü ben kendimi görevime feda etmiş bir halde sükun içindeyim. Beni esefle titreten şey de budur. Elveda dostum. Size ve güzel vadimize Elveda. Yakında bu vadinin göğsünde sizin değişinizle bir zambak Ama artık solmuş bir zambak gibi uyuyacağım Sevgili vadimize sık sık gelin ve beni hatırlayın Ben artık sonsuza kadar sizi duymayacağım Ama siz yaşadığınız sürece beni duyacaksınız Sevgilim